اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ Muhakkak ki Allah cemildir, Allah güzeldir ve yuhibbul cemal ve güzelliği sever. الْكِبْرُ بَطَرُ ve وَغَمُطُ nasi Burada bahsedilen kibir, hakka karşı kibirlenme yani hakkı kabul etmeme ve insanları küçük görme,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 Allah Azze ve Celle'nin zatının cemaliyle alakalı eğer diyor hani bir hadiste Allah Azze ve Celle eğer diyor hicabını açsaydı diyor hicabındaki yüzü muhakkak ediyor diyor onun nazarının bakışının e bittiği her yer ne yaptırdı? Muhakkak yakardı biterdi diyor Allah Resulü Selam. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dersimizin başında zikrettiğimiz Allaha cemilun yi cemal allah güzeldir güzeli sever iki tane şeyi bir, bir bir beraberinde getirir kardeşlerim iki tane asıl vardır birincisi marifettir bilmeyle alakalı ikincisi suluk dediğimiz davranışla alakalıdır kardeşlerim allah azze ve celle'yi bilmek öncelikle güzel olarak bilmek yani o allah azze ve celle'nin hiçbir benzeri yoktur çünkü o cemaldır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 وَجَزَاهُمْ بِمَا <صَبَرُوا> cenneten جَنَّةً Onların karşılığı nedir mükafatları? Sabretmelerinden dolayı dünyadayken sabretmelerinden dolayı mükafatları da cenneten. Ebedi olarak girecekleri cennet vardır. وَحَرِيْرَةً Ve giyecekleri ipek elbiseler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü güzellikten bahsediyor Allah Azze ve Celle.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 ecirdir kardeşlerim. Bununla alakalı Sahih Müslim'de Sahih radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki: "İde dakhala ehlu'l cenneti'l cennete yekulu tebaraka ve taala." Te cennete cennete girdiği zaman Allah tebaraka ve teala der ki: "Turiduna şey'en azidukum." İsteyeceğiniz bir şey var mı arttırayım der diyor. Tellerkefe'ye koyulun. Elem tbeyyid wujuhana? Yüzlerimizi aydınlatmadın mı? Elem tedhulul cennete. cennete? bizi bize girdirmedin mi? Ve tunecina minen nar? Bizi ateşten, cehennemden kurtarmadın mı? Bunun üzerine fehşibul hicab. Allah hücabı kaldırır. Fema ma utu şey'en ahabba min minen nazari ila rabbihim azza ve celle.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 Allahümme amin. Rabbimiz cemal sıfatı e, ismiyle kalplerimizi, bedenlerimizi, lisanımızı güzel eylesin. Çünkü Allah güzeldir. Güzel olanı sever kardeşlerim. Allahümme amin. Rabbimiz azze ve celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılıda batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allahüm seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.